Yaşamak Zamanı Yazan Hidayet Sayın Dramaturg Bilge Bölükbaşı Yöneten Rüştü Asyalı Yapımcı Metin Öztekin Efektör Ömer Atilla Ulaş Oynayan sanatçılar Halim Erol Kadeseci, Zihni Ahmet Türkoğlu Aydan Hepşen Akar Yüksel Nihat Hakan Güney, Engin Serhat Nalbantoğlu, Suzan Ayşe Akınsal, Beril Berin Öney, İsmet Abdullah Ceran, Garson Ahmet Erkut. Hava, kuşlar, ağaçlar Sessizlik Burası gerçekten güzel Güzel olmasına güzel de Mirim Doğru Güzellik yetmiyor hı hı. Sahne kokusu olmayınca Bizim yönetmen olduğumuzu unuttular Yaşlandık Tükendik sanıyorlar cancaz <gülüyor> Hem deneyimden birikimden söz ederler hem de yaşlanmayı bir eksiklik sayarlar Sanki kendileri de yaşlanmayacakmış gibi Bu yıl benim ellinci sanat yılım Bunu derli toplu bir oyunla kutlamak isterdim doğrusu Eğer bunu düşünemezlerse yazıklar olsun onlara Jubilenden söz edenler varmış ama Bilmem ki ne zaman nasıl olur Umarım bu gerçekleşir Halimciğim Bizim gibi ustaların perdi şaşağılı biçimde kapatmaları gerekir bence. Gel ve anlat bunu yeni yetmelere. Benim de içimden bir aynaros kadısı geçiyor. Ee, o oyunu bugünün izleyicisine çekici hale getirmek için çok emek ister bence. E Emeğe değmez mi mirim? Musa Abzade için değmez mi? Ha? Ha? Şu gelen kadın seninki değil mi Halimciğim? Kimmiş benim ki Aydan e, Ne işi var onun buralarda ee, Eski göz ağrın olduğuna göre Seni izlemiş olamaz mı ha? Günaydın Günaydın Günaydın Aydancığım Hangi rüzgar attı seni buralara Hoş geldin Aydancığım Bir Birkaç kez görmüştüm seni bu parkta Aa, Geldiğine sevindim Geç otur Aa, Teşekkür ederim Nasılsın Göründüğüm gibi Ya sen? Benim gitmem gerek çocuklar Önemli bir işim var Otursaydınız sizde Dedim ya gitmek zorundayım Siz kaynatın baş başa Sen bilirsin Yarın bu saatte yine buluşuruz olmaz mı? Olur gelirim Hadi hoşça kalın. Güle güle Soğudun gördüm yüzünü Yaşlılık işte Daha neler benim yaşımda biri için 60 yaş gençliğinin ortasıdır. İlahi Halim, bu söylediğine sen de inanmıyorsun ya. Senin dilinin altında bir şeyler var Aydınciğim. Neyin var söyle? Kötü mü görünüyorum? Evet, beskin, yıldın gibisin. Yine kızınla mı tartıştınız yoksa? Oh, o birkaç ay önce kocasına döndü. Ben kedimle birlikte Gül'e oynuyor oturuyorum şimdi. Hmm. Kocasına döndüğüne sevindim Umarım bir daha hırgür etmezler Bundan sonra ne olur bilemem İkisi de zıpırın teki çünkü Yok yok de bir tuhaflık var. <gülüyor> Neden apaçık konuşmuyorsun benimle <gülüyor> Oynamak istiyorum Halim Birkaç tiyatroya başvurdum Oralı olmadılar <gülüyor> Bütün sorun bu mu? <gülüyor> Az mı? Oynamak isteyip de oynayamamak ne demektir bilmez misin? Hemen pes etme canım bir yolu bulunur Geçmişte bir oyunu yarıda bırakmış olmama takılmış olabilirler Fakat biliyorsun gerçekten hastaydım ben o zaman Onu unutmuşlardır bile <gülüyor> Unutmadıkları belli Toplum beni defterden silmiş Sen de arayıp sormuyorsun Ben artık yetmişini buldum Aydan Yaşlanmak da başlı başına bir sorun biliyorsun İnsanlar çok acımasız Düşeni ezip geçiyor arkadaki kalabalık. Senin içinde fırtınalar esiyor belli. Dudakların titriyor konuşurken. Neden açılmıyorsun bana? Halim. Halimciğim. Hadi güzelim. Anlat bana her şey. Hastayım. Hasta mısın? Neyin var? Akciğer tümü. <gülüyor> Bir de işte yalnızlık eklenince. Ama e ama şimdi tıp çok gelişti hayatım Her hastalığın iyileşme şansı var Doktorlara göre başvurmakta oldukça gecikmişim İşte öğrendin Amacım hastalığımla ilgilenmen değil Oynamamı sağlamam Bir oyun sahneye koyacağını duydum İçinde bana uygun bir rol yok mu? Ha, evet bir oyunda konuk yönetmen olarak beni çağırmayı düşündüklerini ben de duydum ama Henüz ses yok Gerçekleşirse konuk oyuncu olarak seni önermek benim için de zevk olur Senin gibi yetenekli bir oyuncu kim istemez Yetenek metenek palavra Hele hasta olduğumu öğrenirlerse büsbütün zorlaşır işim Oysa hala bir işe yaradığımı göstermek istiyorum Ayrıca Söylemek zorundayım bunu da. Durumum ek harcamalar yapmamı gerektiriyor Bir köşede birikmiş param da yok Seni böyle konuşmaya zorlayanlar utansın Tiyatro <gülüyor> dünyasında bir yetenek hiçbir zaman bu duruma düşmemeli Seni çok iyi anlıyorum Bu halinle bile sahneye çıkma düşünceni alkışlıyorum Geçmişte güzel günlerimiz oldu birlikte Duyarsız kalamayacağımı bilirsin Bak söz veriyorum Oynamam konusunda elimden geleni yapacağım ee, Ancak kimse hasta olduğumu bilmemeli Halim'ciğim ha? Bana acımalarını istemiyorum Hastane odalarında yılgın, bitkin Kimsenin arayıp sormadığı yaşlı bir oyuncu olarak ölmek ağrıma gidiyor Benim için zor da olsa o renkli dünyanın içinde olmak İzleyicilerin alkışları alkışlarıyla canlanmak istiyorum Aklım başında oldukça sahnede yıkılıp kalmamaya çalışacağım Yıkıldığım anda ölmüş olacağım için kimse ayıplayamayacak beni Ayıplamak ne demek? Bu davranışın karşısında şapka çıkarılır ancak Eğer ben yıllarca birçok oyun yönetmiş Halim Müceysan söz veriyorum Herhangi bir tiyatroda oynayacaksın Aydancığım Kime söylesem kapılarını bana açar Hele bir açmasınlar dünyayı başlarına götürürüm evet Allah. O, bu ne güzel sürpriz hocam. Sizi burada görmek ne güzel. Bir. <gülüyor> Hatır sorayım dedim Eksik olmayın hocam Şöyle oturun lütfen ee, Nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim sağ ol ee, Zamanın varsa birkaç dakika dakikanı alacaktım İsmetciğim Ne demek hocam Zaman yoksa yaratırız sizin için Kapım size her zaman açık Bir emriniz mi vardı? Ricam olabilir ancak Ervenk güzel bir oyun geçti Tiyatronuzda sahnelersek Çok ses getirir. Ah, öyle oyunları nasıl arıyoruz bir bilseniz. Ee, e, kimin hocam? Yüksel'in son oyunu. Ha, <gülüyor> şu oyun. Okumuş muydun? Ee, yüksel'in oyunlarının ne olduğunu herkes biliyor artık hocam. Kiçilerin ayaklarının yere basmadığı, suya trit oyunlardır hepsi. Ee, i̇yi oyunları da var. Yalnızca ilk oyunu. Ha, o da oynayanlara borçlu. Sonraki oyunları günümüzün izleyicisini esneten laf ebesi var. E, fakat bu oyunu çok renkli. Üstelik güncel. Oyunu bana da verdi Yüksel. E, bence konu abartılı kişilersilik. Karakterler değil tipler var oyunda. E, ben pek beğenmedim açıkçası. Ha, oyunda bazı değişiklikler yapması için uyardım onu. O da hak verdi. E, hemen çalışmalara başladı. Beni yanlış anlamayın hocam. E, görüşünüze saygı duyuyorum. Ancak o oyun bizim çizgimize uymuyor. E, bunu kendisine de söyledim. ...kafamda rol dağıtımını da belirlemiştim oysa. Ayrıca bu sezen oynayacağımız oyunları belirledik. Yoksa sizi kırmak istemeyeceğimizi bilirsiniz. <gülüyor> Neyse onu şimdilik geçelim. Bir ricam daha var. Estağfurullah. Aydan'ı bilirsin. Evet. Ee, geçmişte çok zor rollerin altından yüz akıyla kalkmasını bildi. Ee, birkaç yıldır sahneden uzakta kaldığı için oynamak istiyor... Acaba konuk sanatçı ne olarak... yazık ki elimizde yeterli oyuncu olduğunu düşünerek konuk sanatçı almamaya karar verdik Benim duyduğuma göre Evet evet bu sezon iki konuk oyuncu aldığımız doğru Ancak onlar uzman oyuncu oldukları için bir ayrıcalık yaptık E aydan da o bir oyuncu e, Dedim ya hocam ilke kararımız var Ayrıcalık yaparken ilke kararınız yok muydu? Tiyatroda dayanışma diye bir şey vardı eskiden Şimdi de var ancak gerçeklerimiz ortada dururken... ...bunun dışına çıkmak dengeleri bir anda bozar. Bunu göze alamayız hocam. Bana hak vereceğiniz umarım. Çok gerekliydi bu onun işi. Oh, belki öbür özel tiyatrolar ona bir... Sana güvenmiştim doğrusu. Bir şey daha var. Biliyorsunuz Aydan Hanım'ın... ...bir oyunun yarıda kalmasına neden olduğu... ...hala unutulmadı. Gerçekten hastaydı kadın. Fakat bu olay geçmişine leke gibi yapışıp kaldı. Anlaşıldı... Artık defterden sildiniz beni Yok yok yo, böyle söylemeyin hocam Sizin başımızın üstünde yeriniz var Sözü geçmeyen kişi saygıdan söz edilemez Derdin başı yaşlanmaz oh, Aman hocam <gülüyor> Öyle öyle Yaşlılara saygınız yok Dört yıldır oyun yönetmem için aklınıza gelmeyişimin nedeni de bu Çok sert yargılıyorsunuz beni Size uygun bir oyun gündeme geldiğinde ilk aklıma gelecek kişi siz olacaksınız inanın bana. Bu yaşta geleceğe dönüp sözlerle avutmaya kalkmasın kimse benim. Benim için şimdi önemli. Beni anlayacağınızı umarım hocam. Şu konuyu yani Aydan konusunu yarına kadar düşünsen. <gülüyor> sana güvenerek kendisine söz vermiştim de belki öbür tiyatroların yöneticileriyle bir görüşüp anlaşın, bu konuda anlaşın. Ben sanmıştım ki. Eh, eh, hocam, görüşümüze çok sevindim. Ayaklarınıza sağlık. Eh, eh. Ne? Ne yapıp? Her zaman emirlerinizi beklerim. <gülüyor> Emirlerimi beklerim. Güle güle hocam. Ah şu yaşlılar. Sana güvenerek söz verdim demez mi bir de? Nasılsın dostum? Aa, hoş geldin Enginciğim hoş geldin. Halim Hoca yanından bozuk çıktı ne istiyormuş? Eh, tahmin edemedin mi? Oyun yönetmek mi istiyor? Yalnız o olsa neyse. Eski sevgilisi Aydan'a rol vermemizi istiyor. Yapma yahu bak sen. E? Yok tiyatroda dayanışma diye bir şey varmış. Yok Aydan'a söz vermişmiş. Heh, dilimin ucuna geldi de söyleyemedim. Hayır kurumu mu burası Allah aşkına? Onu büyük oyuncu diye tezgahlamaya kalkmaz mı bir de? Sanki kimin ne olduğunu bilmezmişiz gibi. Adam yıkılmış gibi çıktı odadan. Kendini hala vazgeçilmez sanıyor. Onların çağı geçti artık. Arkadan gelen genç yetenekler var sırada. Onlara fırsat vermezsek nasıl yetişir geleceğin yönetmenleri? Halim hocalar, zihni hocalar... ...evlerinde oturup dinlensinler artık. Gölge etmesinler, ayağımıza dolaşmasınlar yeter. Gel de anlat bunu onlara. Evet... Aydan kötü oyuncu sayılmaz. Fakat ondan da geçti artık. Onun ayarında pek çok oyuncu var bizde. <gülüyor> Ayrıca içkiyle başının dertte olduğu söyleniyor son günlerde. Ya hala birlikte mi yaşıyorlar acaba? Yok sanmım. Öyle olsa duyardık. Öf, sen neler yapıyorsun? Ee, uygun bulursan... <gülüyor> ...Vanya dayıyı sahneye koymak istiyorum. Aa, Neden? Okay. Bunu hep istediğimi biliyorsun zaten ee, Biliyorsun Çeho oynamanın zorluğu ortada Kıvıramayacağımı mı sanıyorsun yoksa ee, Geçen yıl Çeho'dan bir oyun oynadık biliyorsun Üst üste doğru olmaz <gülüyor> e, Fakat daha uygun bir oyun çıkarsa Benimle ee... oyun oynamaya kalkma İsmet İpe un sererek beni atlatmaya çalışma lütfen Ne demek istiyorsun Bu sezon ikinci turda Vanya'dayı düşündüğünü öğrendim Rejisinin Neziye'ye önerdiğini de ee, Onun Çeho oyunları konusunda bir araştırması var biliyor Tek bildiğim çenesinin çok işlediği Palavrası kendini satmasına yetiyor galiba İzin onu ben değerlendirdim Değerlendirirken ölçülerin sağlam olmalı Semih'le aranızdan su sızmıyor Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Engin Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Tutarlı olmasam sanat yönetmeni olarak bu koltukta oturmazdım İşimle özel yaşamımı kesin çizgilerle ayırmasını bilirim Hepinize eşit uzaklıkta... ...daha doğrusu eşit yakınlıkta olduğumu... ...görmezlikten gelemezsin. Ha, eğer oyunda rol almak istiyorsanız... Ben istiyorsan... onun yöneteceği oyunda oynamak istemiyorum. <gülüyor> Özel sorunlarına beni karıştırma lütfen. Semih'le aram bozuksa bu yalnız ikinizi Tamam tamam tamam. Kararını değiştirmeni beklemiyordum zaten Eee istediğin ne öyleyse 10 tane başrol oynamış bir oyuncu olarak istediğim bir oyunu yönetme fırsatının Bana verilmesini beklemek hakkım Dedim ya uygun bir rol gündeme geldiğinde Anlaşılan güvenini kazanmak için 10 tane daha Başrol oynamak zorundayım Alınganlığı bırak lütfen Hoşça kal. E, güle güle <Gülüyor> of. Ne bencilliktir bu Ona şöyle buna böyle davranmaktan bıktım artık ...girin. İyi günler İsmet. Bey. Aa, <gülüyor> İyi günler Susancığım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ay, ben de onun için... ...açık söylemek gerekirse... ...yönetmen oyunda soyunmamı istiyor benden. Ee, oyun gerektiriyorsa neden olmasın? Gerektirdiğinin çok ötesinde. Üstelik hiç gereği yokken... ...bir sahne koydu ki... ...anlaşılır gibi değil. Amaç bu yolla izleyiciyi çekmekse... Ne oyunun ne tiyatromuzun buna gereksinimi var Yönetmenle konuşmadınız mı bunu Bir erkekle bir kadının odada yalnız kalmaları yeterli değilmiş Bu ilgi saptırması anlamına gelir bence İğreti kaçıyor Ayrıca oyunun genel havasını da bozuyor Yönetmenlere karışma yolu açılırsa bunun sonu gelmez bilirsin ah, Geçen yıl oynadığımız oyunda hem de pek gerekmediği halde soyunmayı sen seçmiştin Çelişki olmuyor mu bu Şimdi özel yaşamım bundan zarar görecek İsmet Bey Çünkü nişanlım buna kesinlikle karşı Ne demek nişanlım kesinlikle karşı Her rol dağıtımından nişandan izin almamız mı gerekecek bundan sonra Aa, Bu kadar da olmaz Bu gibi saçmalıklara takılır kalırsak iş yapamayız ki Bu yüzden onunla bozuşmak istemiyorum Anlayın beni ne olur Bak Suzan'cığım Ya iyi bir oyuncu olacaksın Ya da iyi bir el kadını. Buna şimdiden karar vermelisin Benim son sözüm bu ya seninki? Ben onlara bir Aynaros kadısı sahneye koyayım da görsünler Bir yıl kapalı gişe oynamazsa bileklerimi keser. Neymiş? Zaden'in zamanı geçmişmiş. Hadi oradan şapşallar. Zaden'in zamanı geçer mi hiç Engin? Eee İsmet'le bu kadar olur üstadım. Köşesine oturmuş... ...Akdeniz'e kaptan Mısır'a sultan sanıyor kendini. Sen ne yapıyorsun kardeşim diyen yok ki. Fakat hep böyle sürmez bu. Şu tiyatroyu iki yıl benim elime versinler. Tarihe geçecek işler yapmazsam ...bana da Zihne Hoca demesinler. Uygun bir oyun gündeme geldiğinde olabilirmiş ancak. <gülüyor> Yüz akı oyunlarla eski güzel günlerine kavuştururum tiyatroyu ben Tıkır tıkır işleyen bir düzen kurarım evelallah Tiyatroyu adam ederim anlayacağım Çeyof oynamak zormuş kolay diyen kim? Geçmişle bugün arasında köprüdür müsahipzade bilen kim? Koskoca adam yılların Halim hocası bir oyun sahneye koymak ister de oralı olunmaz mı ya? ya? Ayrıca Aydan Hanım gibi iyi bir oyuncuya burun kıvrılır mı? Atlatmak en iyi bildiği şeydir zaten Ne ayıp ne densizlik Birer bardak daha çay ister misiniz efendim? Ben içmem oğlum, tansiyonum var Ben de içmem, teşekkür ederim ee, Hala bir fırsat doğmadı mı hocam? Ne? Ee, hani, hani uygun düşerse bana da bir oyunda rol verebileceğini söylemiştiniz ya Ha, şu ha ee, Olmadı gözüm Henüz öyle bir fırsat çıkmadı Adımımı sahneyi bir kez atayım yeter Arkasını getireceğime inanıyorum Arkadaşların bende büyük bir oyunculuk yeteneği olduğunu söylüyorlar Taklidini yapmayacağım insan yoktur İnanın bana Şans dediğin bir bakarsın en olmayacak anda çıkıverir insanın karşısına Ama büyüklerim elimden tutarsa Bu işin okulundan çıkanlar bile ortalarda boş gezerken Fakat eğitim görmeden ünlü olanları duydukça Benim de içim umutla doluyor efendim Gelecekte benim bir tiyatrom olursa Seni bazı rollerde denerim evladım Söz Engin Bey Siz de tiyatromun sevilen oyuncularından birisiniz sizin bir yardımınız olamaz mı acaba? İnanın yüzünüzü kara çıkarma efendim. Ee, elime bir fırsat geçerse neden olmaz? Sağ olun, sağ olun. Nasıl istiyorum bir birseniz. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Bu tip gençler sık sık çıkıyor karşımıza. Herkes oynamayı seviyor hocam. Tiyatroda oynamak isteyenler tiyatronun dışında oynamak isteyenlere göre daha tutarlı bence. Çünkü onlar bunu bir iş olarak apaçık yapıyorlar. Ya dışarıdakiler? Bir çoğunun elinde bir maske Kimi zaman sırıtıp kimi zaman somurtarak oynayıp duruyorlar Doğru doğru Aslına bakarsan Shakespeare'in dediği gibi Dünya koskoca bir sahne Yaşamda oyun bizler de oyuncular Kimi tadını çıkarıyor Kimi şansına küsüyor Kimi kendine bir arka bulup Merdivenin üst basamağına çıkıveriyor Aha yüksel geliyor hocam Yüksel'cim gelsene Oo, tiyatronun kalbi burada atıyor mu Sen aramıza katılınca Daha canlı atacak tiyatronun kalbi Gel gel otur şöyle <gülüyor> Sizi görmek ne güzel üstadım işte, Estağfurullah teşekkür ederim Ya buralara gelir miydin sen Yazar dediğin her zaman her yerde olmalı Her taşın altından çıkmalıdır değil mi İngilizce Daha da yeni bir şeyler var mı Olmaz olur mu Bomba gibi bir toplumsal eleştiri yazdım Salonlar dolup taşacak Fakat bizim Allahlık İsmet iyi oyundan anlamaz ki Mırın kırın edince oyunu başka bir tiyatroya verdim ben de Oyun tutulunca basında ver yansın edersin süngüsü düşer Ne sanıyor kendini bu adam? Bir gün onun da defteri gürülür üstadım Ne demişler? Sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner <Gülüyor> Aa, Alo buyurun Aa, Sesini duymak ne güzel dostum Evet sağ ol Ne? Ne diyorsun? Ne zaman? Yeni mi olmuş? Aa, çok üzüldüm ya nerede şimdi? Tabii, tabii gelirim. Ne olmuş? Ya? ya, tabii, tabii anladım. Güle güle canım, güle güle. Yahu İsmet kaza geçirmiş be. Ya, ya. nerede? Ne zaman? Kötü müymüş durum? Berbatmış. Hemen hastaneye kaldırmışlar. Benim gitmem gerek. Ah, üzüldüm şimdi. İnşallah durumu ağır değildir. Yerine kim bakar dersiniz? Ee, uysal aklı başında biri olsa bari. Engin, ben mi? Hmm. Ee, bilmem ki. Ama neden olmasın? Göreyim seni Enginciğim. iştirdiğimiz insanlar tepeden bakıyorlar bize. He, onları da görürüz yaşlandıklarında. Dünkü çocuklar adam oldu zihni. Bizi bitti tükendi sanıyorlar. ses sesler. Düşmez kalkmaz bir Allah halimcim. İsmet bir kaza geçirmiş ki düşman başına. Aylarca yataktan kalkamazmış. Eee ne oldum değil ne olacağım demeli. Biz gençliğimizde büyüklerimizin karşısında... Aha. ...gık diyemezdik. Şimdi... Yerine Engin bakacakmış duyduğuma göre. Çevresi de var. Aa, bak o bilir işini. Dilerim o geçer yerine. Bize saygısı büyüktür. Yetenekli olduğu kadar anlayışlı bir çocuktur. Göreceksin. Yakında konuk yönetmen olarak çağıracaklardır bizi. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım cancağızım. Bakarsın koltuğa oturunca değişir. Bu çocuk değişmez gözüm, dedim ya bize karşı çok saygılıdır. Görelim bakalım. Hele Engin işin başına geçsin... ötesini bana bırak Halimcim. Bir dediğimizi iki etmez o. Kafasına vura vura yaptırırız istediğimizi. Oh boşu, bel ağrısı da çok azıttı son günlerde. Eh, gençlik gibisi var. Nerede o günler? Pire gibiydik ya o ikimizde. Ayrıca kalbim de tekliyor son günlerde. Doktor bir dizi laboratuvar tetkikleri... ...tahliller yaptırmam gerektiğini söylüyor. Ee, Yaptır da kurtul bir an önce dostum. Konuk yönetmen olarak çağırmadan bitir o işi. Keşke çağırsalar. E, belki de ikimizi bir oyunda buluşturmak isterler. <gülüyor> Kaymaklı baklava olur o da. Ortalığı kırar geçiririz birlikte. Görsünler bakalım biz neymişiz. E, i̇ki kişilik bir oyun oynamamız zor. Artık... Ezber zorluğu çekiyorum. Bazen her şeyi kafamdan silinip veriyorum. Ya sahnede olursa, yat tutulur kalırsam. Ee, ama yönetmenlik olunca kimse su dekemezirim. Senin kıvramayacağın iş mi var gözüm? İste yeter ki. Senin sahnede bulunman yeter. Ezber zorluğu ne demek? Ee, Düşündüğün bir oyun var mı? Aha. Gece bekçileri ya da Hı. samanyolu. Başka? Ayna rast kadısına ne dersin? Eda'da aydanı oynatırdık. Kadıyı ben oynarım. Suzan Afrodit olur. Sen de yönetirsin. Gişede kuyruklar olmazsa en, bana da... Daha sağlam, daha, daha sağlam. Ne Hı. derler ona? Çağdaş bir oyun olmalı. Ee, e, i̇yi de hangisi? E, düşünür. En uygununu buluruz nasıl olsa. Ha. Ha. Senin şu ellinci sanat yılı jübülenden ne haber Halimcim? Bugüne kadar ondan da bir ses çıkmadı. Kesinleşmeden bana söylemeyecekler anlaşılan. Engin hele işe bir başlasın. Bunu da çantada keklik bil. Kulağına fısıldadık mı çabucak kotarır o işi. Hadi hayırlısı. <gülüyor> Dün başlayacakmış görevi Öyleyse işin zor verip Ne demek istediğimi anlamışsındır herhalde ah, Anlamaz olur muyum Adamın gözüne kestirmediği kız yok ki Kendini tanrı Apollon mu sanıyor ne <gülüyor> Aa, Günaydın Günaydın bayanlar Yeni göreve güzel hanımlar görerek başlamak Ne kadar hoş <gülüyor> Başarılar dilerim Engin Bey Ben de Teşekkürler Biricim hadi göreyim seni Burada en büyük desteğim sen olacaksın hı hı. Karşınızda bulacağınız ilk kişi de ben olacağım galiba Benim bundan hiç şikayetim olmaz Suzan'cığım gel odama geçelim vereceğim affedersin canım Ay, Rica ederim Böyle apansız çiçeksiz Falan özür dilerim aa, aa, Senden güzel çiçek mi olur hayatım ha, Otursana gel Teşekkür ederim İsterseniz hemen konuya geçeyim Yeni oyunda görebileyim. Yönetmenimiz... ...soyunmanı istiyor. Aa, bakın duymuşsunuz siz de. Ee, tiyatromuzda antenler iyi çalışır bilirsin. Nişanlım üstünde durma sen. Canım sanatın için yapacaksın bunu. Gerekiyorsa yapılmalı. E, gerekmiyor ki. Şimdiden böyle saçma isteklerde bulunan nişanın gelecekte... ...önüne ne sıra dağlar yer kim bilir. Sen yetenekli bir oyuncusun. Bu kısıtlamayı neden göze alıyorsun hayatım? Henüz yolun başında olduğun halde... ...karışmaya başlamış bile. Senin için önemli olan sahne... El ele verirsek ki çok başarılı bir ikili oluşturur seninle. El ele mi? Ne demek bu? Hmm, yeterince açıkladım. Birlikte bir dünya kurmayı öneriyorum sana. Nişandanmadan önce de duygularımı açmıştım, unuttun mu? Yani siz bana nişandımdan düşünmeden ayrıları... kestirip atma lütfen, ne olur. Gelişi güzel söylemedin bunu. Ben bu görevde oldukça istediğin oyunu oynayabilirsin. Eğer yere sağlam basarsan bir Sara Bernar olabilirsin. Birlikte başarabiliriz bunu. Ben ölçüp biçerek konuşuyorum. Sen de öyle yap. Ben de ölçüp biçerek konuşuyorum. Lütfen bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatalım Engin Bey. Ben çok ciddiyim ama. Ben de. Hoşçakalın. Ne oldu Suzan? Bozuk çıktın içeriden. Batı cephesinde yeni bir şey yok hayatım. Eski tas, eski hamam. Sonra anlatırım sana. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Engin Bey yerinde mi? Hoş geldiniz Engin Bey. Engin Bey yerinde girebilirsiniz. Sağ ol oh, kimler gelmiş? Buyurun Üstadım. Buyurun, buyurun, buyursunlar. Eh, yeni görevinde başarılar dilemek istedim. Ayağınıza sağlık hocam. Güç verdiniz bana. Buyurun lütfen. Şöyle buyur. Eh, öğrencilerimizin başarıları koltuklarımızı kabartır hep. Bu koltuğa senden daha uygununu bulamazlardı doğrusu Duyunca nasıl sevindim bilemezsin Eksik olmayın hocam Beni şımartacaksınız neredeyse Her zaman emirlerinizi beklerim Estağfurullah ricam olur yalnızca Tiyatronun geleneksel değerlerine önem verecek olman beni sevindiriyor Büyüklerimizin öneri ve uyarılarına açık olacağım hocam ha, Biliyorum biliyorum ee, Senin saygılı yetenekli bilgili oluşun tiyatroya yeni ufuklar kazandıracaktır kuşkusuz ha, e, Geçerlerde konuşmuştuk ya hani şu Aynaros kadısını ele alalım hemen Göreceksin yer yerinden oynayacak ha, Evet anımsıyorum konuşmuştuk ha, İşte tam zamanı kafamda rol dağıtımını yaptım bile ...başla dediğin anda... Fakat bugün görevde ilk günüm hocam... ...çalışılan oyunların kaldırılması söz konusu olamaz... ...bilindiği gibi... ...ama gelecek yıllarda belki biz Gelecek oyun... yıllarda mı? O zamana Hı. kadar kim öyle kim kala? Ayrıca tiyatronun bir genel çizgisi var... ...tiyatronun genel çizgisi... ...Musahipzade Celal gibi bir yazarı dışarıda mı tutuyor yani? Ben önceliklerimizi göz ardı edemeyeceğimizi söylemek istemiştim... ...önceliklerimiz dediğin oyunların hepsi havacı bence... ...ayrıca... Onlardan Hı. birinin çalışmalarına son verip... ...yerine çağodan bir oyun koyacağını duydum. Demek istenince olabiliyormuş. Hemen demedim ama... ...araştırıldıktan sonra dedim. E, hani bizim önerilerimizi açıktın. Hı. Hani emirlerimizi bekliyordun. He? Siz her zaman başımızın tacısınız hocam. Fakat ilk günden ne diyebilirim ki? Gelecek yıllarda dedim. Belki dedin. Baştan savmadır bunun adı. Atlatmadır. Bak... Ben sahneyi özledim. Oynamak istiyorum. Bunca yıl emekten sonra... ...tiyatronun kapısını yüzüme kapıyamazsın Engin. Yersiz pohpohlanmayı değil... ...birikimimi sahneye taşımak istiyorum. Anlasana. Dışarıda başka koltuğa oturunca başka konuşuyorsun. İki yüzlülük derler buna. Alınganlık göstermeyin hocam. Siz de Halim Hoca'da tiyatronun temel taşları sayılırsınız. Hmm. Size karşı çıkmak değil amacım. Boş laf değil. Söz istiyorum Engin. Söz... ...sahneyi özledim diyorum, anlamıyor musun? Yoksa yaşlandım diye... Aman hocam, yapmayın Allah aşkına. Ee, öyleyse Halim'le birlikte... ...gece bekçilerini oynayalım, ne dersin? O oyunu biraz şey... Ee, sen, sen bir başka oyun bul öyleyse... Ee, ...şunu oynayın diye oynayalım. Hem biliyorsun... ...bu yıl Halim Bey'in 50. sanat yılı... Ee, ...bu bahaneyle kutlamış olursunuz. Neden sık boğaz ediyorsunuz hocam? Kapıyı büsbütün kapamadım ki ben. İpe un seriyorsun... Soluğumuz yetmez başarısız oluruz sanıyorsun Sen ve senin gibiler Emriniz hocam derken bile oyun oynuyor Arkamızı dönünce nanik yapıyorsunuz Ama hocam Öyle öyle öyle Buraya ne umutlarla gelmiştim oysa Güvenmiştim sana Halim'i de inandırmıştım Bir gün sizde yaşlanacaksınız O zaman anlayacaksınız bize yaptığınız haksızlığı Hocam lütfen Hocam lütfen ne Git başımdan sus mu Yaşlıların saygı görmesi el üstünde tutulması gerekirken... ...neden burada tersi oluyor söyler misin? Bu tiyatronun temellerinde bizim alın terimizin... ...göz nurumuzun yattığını ne çabuk unuttunuz? Hocam... Engin, evladım beni dinle. Haksız bir istekte mi bulunuyorum ben? He? Oynamak istemekle hata mı yaptım? Başkasının ekmeğine mi el uzattım? İzleyicilerle aynı sıcak duyguları paylaşmayı özlemenin nesi yanlış... Biz gençliğimizde büyükler büyük, büyük... ama Hocam, hocam ne oldu size? Erik, evet, çabuk bir doktor çağırın. Zilmi hocam hastalandı. Zihnicik Gidiyormuş neredesin? O, o da benim gibi direniyor boş yere Hepimiz direniyoruz Adamlar bizi Toplumun içinde görmek istemiyor Besbelli Deneyim olmadan Başarı nerede görülmüş aydan Gözleri bizi görmek istemiyorsa Bu ayıp onların ayıp Umutsuzluğa kapılmamak Elde mi Halimciğim Hastalığım gitgide ilerliyor Son kez oynamak için başvurduğum tüm kapılar yüzüme kapandı Savaşma gücüm tükeniyor artık Gel oyna deseler bile oynayacak gücüm kalmadı Senin için bir kampanya başlatmama ne der? Sakın ha bir daha söyleme bunu bana <gülüyor> Bir tür sanatçı mı olurdu mu? Hayır Bu tür bir girişim doğru algılanmayabilir Böyle değerlendirmen yanlış olur güzelim Yok yok yok ben ayakta ölmek istiyorum Var mısın? İkimiz konkem partisini oynayalım seninle Yok yok İki kişilik oyunun ağır yükünü kaldırabileceğimi sanmıyorum Aa, Benim bildiğim aydan isteyince başarır Ben pek iyi desem bile Nasıl olacak bu? Herkesin davranışı ortada Sen tamam de Ötesini bana bırakacaksın cansın. <gülüyor> Hep ezber sorunum var dersin de Gece gündüz çalışırım Yeter ki birbirimize destek olalım Hangi tiyatroda? Baksana hepsinin burnu havalarda <gülüyor> Ne demek havalarda? Ne sanıyorlar kendilerine? Ondan başka tiyatro mu yok? Çoğu benim öğrencim Engin zihniye hayır demiş ama Söz aramızda o da Yani zihni ilk günden varmış çocuğun üstüne Ayronos kadısı diye tutturmuş bir de Olur mu? Beni sever sayar Engin Aramız iyidir kırmaz Bu olacak dedin mi yapar Başında kabak yeleri Serken ona yol gösteren Oyunculuğa yönlendiren benim İyi de bu halimle Bilmem ki Halinde ne varmış güzelim Sahneye çıkınca hastalık hastalık kalmaz Göreceksin Ya sahnede sıfırı tüketir Yığılır kalırsam Mahcup edersem seni. Bırak şimdi bunları Bu ikimiz için de gerekli kim olduğumuzu göstereceğiz dosta düşmana. Yine de bizi anlayacaklarını sanmıyorum Halimciğim. Orasının bana bırak sen. Tiyatronun babası sayılırım. Oyuncuların çoğu elimde büyüdü. Güven baraca. <gülüyor> Öylese ne diyebilirim ki? Şey bir şey daha. İkimiz de ayrı <gülüyor> evlerde yapayalnız yaşıyoruz. Bu durum zamanı iyi kullanmamıza el vermez. Eskisi gibi. Bir arada olmuyor ne dersin Çoktan kapatmıştık o defteri Evet e, Kapatan açmasını da bilir Hastaya bakmak zordur Halimciğim Yaşlıya bakmak da Bu yaştan sonra Çocukların kıyameti koparmaz mı Tam tersine Yalnız yaşamaktan kurtulacağım için Sevinirler bile Ah ah Sen başına dert mi arıyorsun Halimciğim <gülüyor> Ben yanı başımda bir dost arıyorum canım Tıpkı senin gibi Berilcim çok sevineceğim bir haber vereceğim sana İki hafta sonra Paris'e uçacağız seninle Evet, o düşler ülkesine. Ben de görmemiştim şimdiye kadar. Tiyatro yöneticilerinin toplantısı Paris'teymiş. Biz de ilk kez bu yıl katılıyoruz. Ne güzel değil mi? Ee, ben gidemem Engin Bey. Neden gidemez misin? Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Ayrıca sen benim sekreterimsin. Benim Paris'teki tiyatro toplantısında ne işim var söyler misiniz? Benden bir kişinin daha adını vermemi istediler. Ben de tabii Tiyatroyla ki... ilgim dolaylı olduğu için o toplantıda yerim olamaz benim. Katılsam bile bu yanlışlığın dedikodusundan çekinmiyor musun? Sen? Onları göğüslemek bana düşer, sen peki de yeter ki. Diyemem. Zorlanırsam işimi bırakırım. Aa, hiç olmazsa bir gün düşün güzelim. Masal ülkesi Paris'e gitmek için can atan milyonlar varken direnmenin anlamı ne? Beş gün orada gezmek ne güzel olur bir düşünsene. Bin bir gece masallarındaki gibi yaşarız seninle. Genelden engeccim. Günaydın birin kızı <gülüyor> Günaydın Halim Bey Aa, Tam zamanını buldu bu da Hoş geldiniz hocam hoş. hoş geldiniz Sizi burada görmek ne güzel lütfen Lütfen şöyle buyurun ben sizi şöyle alayım Sağ, buyurun, sağ, buyurun, sağ, buyurun. sağ, buyurun, sağ buyurun. cancağızım Üstünde eminim olan kişileri Böyle yerlerde görmek Sevindiriyor beni Boşuna kürek çekmediğimizi gösteriyor bu Size saygımız sonsuz hocam Bizler sizleri örnek alarak geldik buralara Eksik olma eksik olma Tiyatro sanatının her zaman sorunları olmuştur. Şimdi onları çözme sırası sizde engin. Ee, i̇zninizle efendim. Ee, benim, yani sonra şey onu olur mu canım? <gülüyor> Bir emriniz mi vardı hocam? <gülüyor> Bu yıl benim 50. sanat yılım. Evet. Onu mu eyledim ama eleğimi henüz duvara asmadım. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir finale sahne yaşamımı noktalamak istiyorum Çok güzel bir düşünce Aydan'la ikimiz Konken Partisi'ni oynamak istiyoruz ee, Bu hem bizim için hem tiyatronuz için anlamlı bir gösteri olacak ee, Evet e, ne desem nasıl desem bilemem ki hocam ha, Ne dersen de ama olmaz deme sakın Buraya göğsüme gere gere geldim Olur diyeceğine yüzde yüz eminim çünkü geçmişte benim de sana hakkım geçti. Seni elinden tutup konservatuvara götüren benim. Ne sizlere ne de Konkem Partisi'ne bir diyeceğim olur hocam. Ama bu yıl programımız dolu olduğu için... E, ...bunun için evet diyemiyorum. E, belki gelecek yıllarda biz... Gelecek oyunu... yıllar çok geç. Ben şimdi istiyorum. Dedim ya bu yıl 50. sanat yılı. Ama hocam iki ayağımı bir pabuca sokuyorsunuz. Benim... ...geçmişimi, Aydan'ın yeteneğini biliyorsun. Ötekilerin beni atlatmaya kalkmasını anlarım da senin... ...atlatmak mı? Aman hocam o nasıl söz... ...size hayır diyen çarpılır vallahi. Ha, güzel. Öyleyse hemen çalışmalara başlayalım. Buradan eli boş çıksaydım... ...inandığım bütün değerler yıkılacaktı. Ee, olur demedim ki hocam. Durup dururken başımın ağrımasını ister misin? Kazıncağız hasta. Sahnede duyacağı alkışlar... Onu yeniden yaşama döndürebilir Sanatçılar arasında bu kadar dayanışmayı çok mu görüyorsun? Bakın hocam lütfen sinirlenmeyin Aa özür dilerim ben size çikolata tutmayı unuttum bir dakika evet. İstemem İstemem Allah Allah Şu yaşlılarda Hepsi birer donkişörü Fes etmek yok güzelim Daha çalmadığımız yığınla kapı var Eli kolu bağla oturacak değilim ya Şey e, Yüzün soldu senin neyim var Şey Başıma ağır saplandı Aldırma geçer İlaçlarını aksatma sakın ha, Parayı dert etme bende var e, Hatta sana biraz yo, yo, yo. Hayır hayır para sorunum yok Hani birlikte oturacaktık Karar veremedin mi hala Şey Kedimden ayrılamam canım. Sense kedileri hiç sevmezsin. Şimdi de bu mu çıktı? İşte geldim. Nasılsınız çocuklar? Ha Zihni. E, hastanede diye miydin sen? Bu sabah çıktım hastaneden. Daha güzel bir sürpriz oldu bizim için. Evde pinekleyip duracak değildim ya koku kuşu gibi. Heh. Burada olduğunu düşünmekle yanılmamışım Otursan otur <gülüyor> ee, Halim faciayı kurtardın yine <gülüyor> Zeyniler kolay kolay ölmez Halim nerede? sevindim <gülüyor> Demir gibiyim ya, Tansiyon da neymiş? Daha çok iş var bende Uçurumun kıyısından döndün ama <gülüyor> Baktım öteler soğuk karanlık Döndüm hemen Dünyamız gibisi var mı bey çocuklar? Yaşamak gibisi var mı Bundan sonra <gülüyor> sinirlenmek yok dostum <gülüyor> ha, Kendine iyi bakmalısın Ah şu sersemlerden sizler olmasa <gülüyor> Neyse Eee Ben hastanedeyken neler olup bitti Halimciğim Fincancı katırlarını ürkütüyorlar mı gene he? Fincan mincan kalmadı Cancağızım hepsini kırdılar Ne demek bu İşte e, Engin'den ağzımın payını aldım bende Değme. ...sana da mı yaptı o mi Vay be! Ama üzülme sen gözüm... ...kafa kafaya verir... ...o kapıları bir bir açarız evvelallah. ...biz iki usta... ...bir gürlersek... ...kaçacak delik aratırız onlara... <gülüyor> Hastane seni büsbütün coşturmuş zihniciğim... <gülüyor> Hem de nasıl... ...hele o densiz engin hastaneye çiçek... ...yollamaz mı bir de... ...sen önce kalbini kır... ...sonra kazanmaya çalış... <gülüyor> Kimi kandırıyor budala almadım çiçeğini iyi yapmış. Eee sana ne yaptı? Efendim armudun sapı var, üzümün çöpü var. Hepsi böyle bunlar. Vay sersen baş. Ona bir ders vermenin zamanı geldi de geçti bile. Ne nasıl? Aman kardeşim gözünü seveyim faso istemiyorum Eksik mi? Bulun kardeşim ne kaldı akşama çabuk tutun elinizi Galaya kalbur üstü kişiler davetli Sakın ilk gecede canımı sıkacak bir tatsızlık yaşanmasın Hadi göreyim seni Tamam canım güle güle Belir'ciğim Buyurun Engin Bey Her şey tamam mı? Evet güzel Bu benim görevdeki ilk galam Dedikoducuların diline düşmek istemiyorum Umarım her şey yolunda gider hmm, Fitneciler pusuda bekliyor en başta da İsmet Hastanede bile benim ayağımı kaydırmak için Dedikodu yapıyormuş Kırık ayağında da sorun çıkmış duydun mu Aa, Duymadım efendim Gene ameliyat olması gerekiyormuş O bu durumda zor döner buraya Dönmek istese bile herhalde boş duracak değiliz ee, Başka söyleyeceğiniz yoksa Aa, Telefon çalıyor Ben odama geçip işime bakayım efendim Peki canım gidebilirsin Alo ee, buyurun efendim. Evet. Tabi tabii efendim. Bekleriz. Ay, bu gece benim için dua et Aa yine mi nişanlın? Amma da uzadı bu iş Suzicim. Şu aşırı kıskançlığı olmasa. İsmet Bey iyileşse de dönsa artık. Hmm. Engin Bey adam cazın kırık ayağında sorun çıkmış diye zil takıp oynayacaktı neredeyse. Yerini ona bırakmamak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Bu gidişle ben de başka bir işe geçmeyi düşünüyorum canım. Günaydın çocuklar. Engin Bey yerinde mi? Yerinde Yüksel Bey. Buyurun. Hadi güzelim. Ben gidiyorum. Hı hı. Unutma. Bu gece benim için dua et. Tamam. Aa Yüksel'cim seni buralarda görmek ne güzel. Uyum kurusun dostlarımı çabuk özlüyorum. Gel gel gel gel geç otur şöyle. Sağ ol. Ah. Sağ ol. Evet. E, yoksa yeni bir oyun mu getirdim? <gülüyor> evet. Al oku bakalım. Çok beğeneceksin. Biri sahneden inmeden öteki ha, insaf et. Amacın güzel oyun oynamak değil miydi? Al sana güzel oyun. Ya düşük çenellilerin eleştirilerine ne demeli? Aldırma eleştiri ne zaman yapılmadı ki Bir yandan da yaşlı üstatlar peşimde Zihni hocaya olmaz deyince Şuraca yığıldı kaldı Hele alem hoca, o büsbütün çıldın Ne olur mu canım Koca bir oyuncu ordusu yetişti Neden görmezler onları Ayrıca onların çağı geçti artık Bunu söyleyince kıyameti kopartıyorlar Bir de eski sevgilisine rol vermemizi istemez mi Eee gönül yaşlanmaz derler engincim. Yarın akşam bir yerde buluşup biz de felekten bir gece çalalım mı? Ne dersin ha? Ya bayılırım felekten gece çalmaya. <gülüyor> Öyleyse saat sekizde buluşalım. Tamam gözüm. Oyun oku da üstünde konuşalım olmaz mı? Olur. Ee, bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya bana iki kişilik bir oyun yazsana Yükselciğim. Böyle kırkına merdiven dayamış bir Aydınla yirmilerinde e, güzel bir kızın aşk öyküsü olmalı. Aydın sensin anladın da güzel kız kim olacak? O sürpriz. Sen yazmana bak Ya İsmet dönerse Dönemez yeniden ameliyat olacak Daha işi çok uzun en azından Bu mevsimi çıkarırız Güzel aslan arkadaşım benim Zor Çok zor artık Mirim Senin tansiyonun benim kalbim Ben demir gibiyim Halim sen de ufak tefek rahatsızlıkları aldırmazsın bilirim. Ya, bir sahnemiz olsaydı... ...pek hala oynardık ikimiz de. Bulamadık işte. Kapılar kapalı zihni. Ayaklarımızda görünmez zincirler var sanki. Yürümek istedikçe tökezliyoruz. Benim için düzenlenecek geceden de haber yok. Ha, bulun! Ne buldun? Nasıl düşünemedim şimdiye kadar. Ha? Yeğenimin küçük bir sinema salonu var. Neden aklıma gelmedi? Yeri biraz sapa ama fark etmez. Nerede olursa olsun seyirci iyi oyun olunca gelir arkadaş. E, verir mi bize? Nasıl vermez? Vermesinde de göreyim onu. Tek amcasını kıracak değil ya. Dünya tatlısı bir çocuktur yeğenim. Akıllı, becerikli, tuttuğunu koparan bir aydındır. Konuyu açtığım anda ne diyeceğini adım gibi biliyorum. Aşk olsun amca, bunun sözüm olur. Al sahne senin. Sahne işini oldu bilsen göz. İyi ama o zaman boş durur mu... ...şom Çaptan düşünce küçük bir sinema salonuna... ...fit oldular demezler mi? Pah! Desinler. Kim dinler onları? İki usta böyle bir işe... ...soyunacak da baykuşlar zırvalayacak. Bırak zırvalasınlar. Sinek fızıltısı. E uygun bir oyun bulmadan... Buluruz. E sakın ayranos kadısı deme gözünü seveyim. Keşke yapabilseydik ama demeyeceğim. E, sen bu. Ee, i̇kimizin başrol oynayacağı az kişili Hı. Tek dekorlu ses getirecek bir oyun Salon tıka basa dolar alimallah ha, Keşke yeterli kadromuz olsa da Bir Shakespeare oynayabilsek Daha sonra onu da yaparız Şimdi bize uygun ee, aa, Bulun Konken partisi Sen yönetirsin Aydan'la ben oynarız Olur mu dersin Biz olur dersek neden olmasın Oh be kuş gibi hafifledim birden Sen yeğeninle konuş önce Onu takma kafana gözüm Dedim ya sahneyi elimizde bilsen Bak göreceksin Oynamaya başlayınca dipdiri olacaksın güzelim Dipdiri mi? Yukuş aşağı hızla koşarken Bana mi? bak bana <gülüyor> bak Bir daha ölümden söz edersen bozuşuruz Şimdi yaşamak zamanı anlıyor musun? Bu hastalık bende oldukça Tedavi oluyorsun sahneye de çıkacaksın daha ne? Hey gidi Halim hey Ne oldu? Hala o eski Halim gibi coşkulusun Öleyim ya Bize sahnede ölmek yakışır Sahi ne güzel olurdu alkışlanırken ölmek Yaşarken ölmektir en kötüsü Tanrım ne olur yüzümü kara çıkarma Neden çıkarsın Aylarca kapalı gişe oynayacağız bu oyunu göreceksin Çok iyi bir dostsun Halimciğim Sana kızdığım zaman bile kişiliğine saygı duydum hep Artık kedileri de sevdiğimi söylesem Gelir misin ah, bana ah, oh, Bu yürekli davranışın hastalığımı unutturuyor bana bu oyunla kubbede bir hoşsa daha bırakmak istiyorum Hiç kuşkun olmasın Üçümüz birlikte bombayı patlatacağız güzelim Bize dudak bükenlerin parmakları ağızlarında kalacak Nerede kaldı bu zihnide? E boşuna geçirilecek zamanımız yok ki ha. Geldi işte Merhabalar Nerede kaldı? Gözümüz yolda kaldı cancı Nasılsınız? ya Bomba gibiyiz Eee Yarın çalışmalara başlıyor muyuz Yarın erken gözüm Biraz beklememiz gerekiyor Ne kadar Bir süre Ne demek bir süre Gün mü hafta mı Ay mı yoksa Ben de bilmiyorum Olmadı değil mi Olmasına olacak da Nasıl desem Söz he? vermedi mi i̇şte, Sinema saatleri falan Biz boşuna gelin güvey oluyoruz burada ...olmayacak duaya amin diyoruz. Şeytan diyor ki... ...çık sokakta oyna... ...köşede bucakta parkta oyna... ...oyna da utandır herkesi. Kimsenin utanacağı yok Halimciğim. La, yok. Yazıklar olsun. Hale dostum. Hadi. Kendine gel gitme. Şakaydı söylediklerim. Sahneyi aldık halim, aldık. Sahneye şaka. Hale'm sevgilim. Aman zahırım ne ne yapsan. Şaka yapayım demiştim. <gülüyor> Ay, yapmaz olayım. Dostum, Hale'mciğim aç o, gözlerini o, lütfen. Gitti. Gitti. Ha? <gülüyor> Hale'mciğim. <'cim. gülüyor> Hadi şaka yaptım de senden ne olur ne olur. Oldu mu gözüm? Böyle birden çekip gitmek var mıydı hesapta? Hani yaşamak zamanıydı şimdi. Hani bez hani etmek yoktu. Hani... Hidayet Sayı'nın yazdığı ''Yaşamak Zamanı'' adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş... başka oyunda buluşmak dileğiyle